Son söz. Masal bu ya. Şehriyar, son masalda anlatılanların ne manaya geldiğini kavramakta güçlük çekmez. Şehrazat'ın dizlerine kapanarak, iki gözü iki çeşme, ondan özür diler. Şehriyarı nazikçe ayağa kaldırır Şehrazat, boynuna sarılır hemen. İki sevgili uzun uzun dertleşip tatlı tatlı söyleşirler. Ardından kardeşi Şahzaman'ı çağırtır haremine. Şehrazat'ın yaptıklarını özetleyip, bugüne kadarki tutumuna ilişkin pişmanlığını dile getirir. Nice zamandır mutlu bir aileden mahrum kalmanın ezikliğini nihayet üzerinden atmış, kederli, kemirgen düşüncelerinden büsbütün kurtulmuştur Şehriyar. Sevinç içinde turlar yerinde, ardından kardeşi Şahzaman'la baldızı Dinarzat'ı yan yana getirir, birbirlerine çok yakıştıklarını söyleyip, çarptığı nikah memuruyla tanıkların huzurunda hemen oracıkta onları verir Şahzaman, ağabeyinden izin alarak taze işi Dinarzat'la ülkesine gider. Ve o günden sonra şehriyarla Şehrazat ve Şahzaman'la Dinarzat, hayatlarının sonuna kadar mutlu, huzurlu ve bahtiyar yaşarlar. Gerçeği söylemek gerekirse, bu masalların sonu gelmez dostlar. Kimi zaman dilden dile süre giden, kimi zamansa içten içe taşına gelen bu masallara herkes bir masal da kendisi ekler. Bu masalların ne ilkini bilen vardır ne de sonuncusunu. Bilinen tek gerçek, ilki ne kadar hazin ve kederli ise sonuncusu bir o derece neşeli ve eğlencelidir.